Caravan Karavan Yazan Peter Tersin. çeviren, mikrofona uygulayan ve yöneten Nüvit Özdoğru, efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Maeve, Tijenpar, Charlie, Erhan Abir Ne iyi olacak Mev? Evet Beğendin değil mi burasını meyve e, e, Evet fena değil İşe girdiğim zaman arkadaşlara da söylemiştim Bir yer bulup başımızı sokacağız demiştim Dediğini de yaptın Charlie Bak manzarası da var Buradan iyice görünüyor tepeler Seni oka benzemiyor burası Ben de beğendim Karavanda oturmanın bir ayıbı günahı yok Sen söyle var mı bir ayıbı günahı Bence karavanda oturmanın bir ayıbı günahı yok Fabrikada arkadaşlara da öyle söyledim Bunun ayıbı günahı yok dedim Arkadaşlar fabrika evlerinde bir yer bulabilirsin Başvur istersen dediler Ama ben fabrika evi istemem dedim Onların ne biçim yerler olduğunu bilirim Anlamı teriyle gider doğru dürüst bir yer bulunum, Karımı da yerleştiririm dedim Ben fabrika evi istemem Charlie İstemezsin tabi mi ev istemezsin tabi Bizim yuvamız burası Bir ev alıncaya kadar idare eder Tabi tabii mi ev bir ev alıncaya kadar Ama öyle bir yer bulmasak da Gene güzel burası öyle değil mi Öyleye benzer Öyle tabii öyle tabii Gelirken orada yukarıda gördün adamları Temelli oturuyorlar orada Gelip geçici turist gibi değil onlar Onlar da bizim gibi temelli Bak ne güzel çitle ayırmışlar evlerini Bak bembeyaz Kar gibi evlere bak Muni bizi neden oraya değil de buraya Bu çukur yere koydu dersin Charlie Ama burası da iyi öyle değil mi Ama Ama ne diye oraya değil de buraya koydu bizi Baksana burada bizden başka kimse yok çıt çıkmıyor Ya çıt çıkmıyor değil mi Sessiz güzel İncin top oynuyor Baksana ne kadar karavan varsa hepsi boş Bütün sıra baştan başa boş Onlar da temelli biz de temelliysek Bizi neden onların arasına koymadı Aa, Şimdi her şeyin doğrusu meyve Her şeyin doğrusu Daha şimdi geldik buraya O adamlar buranın eskisi Kim bilir ne zaman gelmişler Eski oldukları belli baksana oturdukları yerlere Onlar da karavan ama Krallara layık. Aa, bak, Munil orada işte, yanında da kıdemliler. Aman çekil mev, öyle pencereden bakmak olmaz yoluysa var, mev yoluysa var. Gülüyorlar, konuşuyorlar. Munil boylu bozlu değil mi? Bilmem, öyle mi? Bana pek öyle gelmedi. Yo yo adam boylu bozlu. Benden uzun mu sence? E belki bir iki santim o kadar. Belki de havasından öyle görünüyor. <gülüyor> belki de, belki de. Şurası bir gerçek ki adam hatırı sayılır kişilerden Öyle Altında spor araba Sırtındaki elbise o öyle. şapka Bir kere gördüm işte o kadar Ama konuşması pek öyle ahım şahım değil Konuşması belki normal mi ama Adam gene de ekabir Fabrikada da arkadaşlara öyle dedim geçen gün Karavan kampı deyip geçmeyin ha Ekabir yer dedim Fabrika evlerine bir diyeceğim yok ama ben öyle lojmanlarda oturmak istemiyorum Benim karım da oturmaz öyle yerlerde dedim Oturmam ya Hoşlansınlar hoşlanmasınlar ne yapabilirler ki Bilmem Benim karım lojmanda dünyada oturmaz Kararı karar dedim Ama lojmana bir diyeceğimiz yok Karımın öyle burnu havalarda filan değil dedim Beni kibirli gururlu biri sanıyorlar herhalde Yo, Öyle değilsin dedim onlara Kibirlinin teki dediler herhalde benim için Senin havan var mev. Kibirli demek değil ki o ...o lojmanlar gece kondudan beter. Oturmam öyle yerlerde. Herkes kendi atmosferinde. O ne demek mev? Ne ne demek? Atmosfer. Ha, ha, i̇şte insan dakvilo yazınca böyle kelimelere rastlıyor. Yani nasıl diyeyim... ...atmosfer. Ee, bir, bir, bir türlü hava işte. <gülüyor> Doğup büyüdüğün yerin havası seni boğmaya başladı mı... ...çekip gitmesini bileceksin değil mi mev? Seni okta oturdu mu bir yere varamaz insan. Öyle. Ama... Acaba memleketten fazla mı uzaklaştık dersin Mevha? O Seli Ok denen mezbele yerden kurtulduk ya... ...sen ona bak. Buralar çayırlık, çimenlik, güzel açık hava. Seveceksin burasını mev. Kulüpleri var onların, yukarıdakilerin. Öyle mi? Evet, kocaman bir ilan vardı tahtada. Kulübe üye olmak isteyenlerin... 98 nolu karavanda kamp yöneticisine başvurmaları diye. Kamp yöneticisi ha? Hı hı. Biz de yazılırız herhalde, daha sonra. Az biraz bekleyelim mi? Fabrikada da var bir kulüp Yok yok yo, teşekkür ederim artık daha neler Aa, Yok tabi tabi onu demek istemedim O kulübe girelim demek istemedim Mav. Yok Charlie yok Özür dilerim ama biz buraya kendimizi yükseltmek için geldik Doğru doğru dost doğru Mev ben daha ustabaşı olamadım ki Önce o havayı takınman lazım Charlie Önce o havayı takınacaksın Patron uygun zamanı beklemek gerek dedi onun da zamanı gelecek Charlie Sen çağan aradığı adamsın Charlie Yeni çağan adamısın sen Tıpkı reklamlardaki gibi Yeni teknisyen tipi e, Pek o kadarını bilmem ama Seninle tanıştığım zaman yeni tip teknisyeni dikkate almam lazım dedim kendi kendime Bütün gazeteler yazıyor Yarınlar sizinmiş Herhalde doğrudur yazdıkları mev. Kim yazmışsa o dediklerini Sen gece okuluna gittiğini söylemeseydin Seni koca diye aklımdan bile geçirmezdim Charlie Gurur duyuyorsun ha mi? ...kurur duyuyorsun benim yapı usta okulu diplomamla. He? O diploman olmasaydı ben seninle evlenmezdim Charlie. Onu iyi bilesin. Sen bana diplomanı getirdin... ...ben de sana hayatımı verdim. Herkes eğlence peşinde koşarken... ...ben geceleri okula koşuyordum Mev. Ama iyi ki öyle yapmışım. Seni hiç kimse durduramaz Charlie. Bak bak bak bak. bak. Atı gördün mü? At var evin önünde. Ha? Aa. Çayırımızda bir at... Muni'nin dediğine göre yaz kampı bu çayırda kuruluyormuş Ama o zamana kadar biz çoktan yukarı geçmiş oluruz Kıdemler arasına Muni bizim gibi kıdemleri kamp müşterisiyle yan yana koymaz Muni yapmaz öyle bir şey bize Burada kamp kurup tiyatroya mı gidiyorlar yani? Öyle olacak Aa, Ben akşam sinemaya gidip sonra da bir çadıra dönsem Ölürdüm kahrımdan İstediğin zaman gidebiliriz sinemaya Eve getirdiğim gençler arasında annemle konuşabilen bir sen çıkmıştın Daha saatlerce konuşabilirdim annenle romatizmaları baş ağrıları üzerine <gülüyor> Sen gittikten sonra annem işte bilgili tahsilli bir delikanlının hali başka oluyor demişti senin için Ne diyorsun peki sen ne demiştin onun üzerine <gülüyor> İşte evleneceğim delikanlı demiştim <gülüyor> Burada biz bize baş başa oturup konuşmak ne güzel değil mi sevgilim Bir gün bir yerlere varacaksın sen Charlie Öyle düşünmek benim de hoşuma gidiyor mev Züppe değilim ama hayatta bir yerlere varıyorum... ...yükseliyorum diye düşünmek benim de hoşuma gitmiyor değil. Charlie... ...tuvalete gitmem lazım. E, tuvaletler yukarıda orada. Sen görmedin mi oradayken? Tuvaletler müşterek mi? Müşterek tabii mi? Herkese açık kim varsa burada. Aa, e, bir, bir cesaret gideyim mi yani? Tabii gideceksin. E, Muni ile yukarıdakiler hepsi orada Olsun ne olsun hadi gitmene bak Ama acaba tuvalet müşterek mi yani bir tuvalet var duş var ha, istersen şofbele bir şiling attın mı sıcak duşla yaparsın istersen Bu dediklerin onlar için yalnız onlara Hayır hayır yalnız onlara değil Onlara mı e, Muni'ye sorarsak izin verir herhalde buradan, buradan ta orası dünyanın yolu Kalkıp sıcak bir duş yapalım dersek Buraya gelinceye kadar şifamızı kaparız Charlie Şifamızı kaparız. Ne yapalım? Sonuna kadar burada kalacak değiliz ya. Biz de yukarıya geçeceğiz bir gün. Hadi sen şimdi git tuvalete. Ay. Gidemeyeceğim Charlie. Ee, daha ilk günden böyle olursan sonra burada bir gün nefes alamayız biz. Hep diken üstünde oluruz. Peki ala, peki Charlie. E, bir deneyeyim bakayım. Senden yana bakarlarsa elini sallarsın. Gidiyorum öyle sevgili. Git güzelim. Git sevgilim. Aferin benim kızıma. Git şekerim. Git. Ha şöyle. Hay yaşa. Seveceksin burasını bak gör. Tararararararitatatam. dönüyor. Ne oldu mev? Hani deneyecektin bir kere. Orası karanlık. E ben de fener var. Fener al canım. Ama ama korkuyorum. Öyleyse ben de seninle geleyim canım. Dışarıda beklerim. Yok, olmaz şimdi olmaz. Görürler sonra seni daha sonra. Hava kararınca gideriz. Hayatım, şimdi bakma. Sanki bir şey yokmuş gibi davran. He? Geliyor. Kim? Olacak şey değil. Munin mi? Sanki bir şeyle meşgul oluyormuş gibi yap. Ben kapıya doğru gideceğim. Sanki dışarı çıkıyormuşum gibi. Evet. Hayırlı akşamlar. <Gülüyor> Anahtarı bana teslim etti Temsilci oldum Ne anahtarı ne temsilcisi kuzum <gülüyor> Evet sular kesikmiş e, Turist mevsimine kadar da öyle kalacakmış Ama bizim yararlanmamızı istiyor Onun için anahtarı bana teslim etti Ben temsilci oldum Anahtar bana teslim Ben açacakmışım elektriği suyu ondan sonra Charlie Charlie anahtar çabuk Aç elektriği suyu ben gidiyorum Hoş geldin bakalım. Nasıl iyi miydi? İyi. Mr. Mooney ile görüştüm. Dışarıya bir süpürge ile kova bırakmış. Anahtarla beraber bunlar da geliyor anlaşılan. Ha, evet. E olsun zararı yok. Tabi olayacak o kadar. Sağlık için gerekli öyle değil mi? Öyle. Dinle bak müzik çalıyorlar. Kulüpten geliyor muhakkak. Şarkı dans hepsi tamam. Ama oraya bu akşam gitmeyeceğiz değil mi Mehmet? Daha sırası değil ha Mev? ha Sırası değil Peki. Biliyor musun Merv Ben anladım Muni'nin neden bizi buraya koyduğunu ha, Neden Yeni evli olduğumuzu anladı da ondan Gürültü patırtadan uzak şöyle başınızı dinlersiniz dedi Ne ince ne düşünceli adam Değil mi sevgilim? Öyle öyle Anahtarı nereye koyacaksın Anahtarı mı ha, hmm, Buraya asarım buraya. Kadınlarınki de senin üstünde kalıyor anlaşılan Öyle hey, anahtar bir tane ...ama yalnız senin için. Öyle. Sorumluluk isteyen önemli bir görev bu meyve. Charlie, Charlie, Charlie! Ne var Nonoş'un? O anahtarı al başka bir yere az Charlie. At onu buradan, at onu buradan! Tabii güzelim, tabii sevgilim. Buraya koyma da nereye koyarsan koy. canlanma sevgilim, sen nasıl istiyorsan öyle yaparız. Oh. Karavanın altına korum, emin yer orası. Sence de uygun mu sevgilim? Peki, peki! Güzeller güzeline selam Selam Demek yalnızsın Evet Burası ne güzel sessiz Tulumla girme içeri dışarıda çıkar Burada görmek istemiyorum o Aa, tulumu Çok haklısın güzelim yerden göğe haklısın Yuvamızın içinde tulumun işi ne Güzeller güzeline selam Selam Demek yalnız. Git de yıkan, atopisli üzerinden. Aa ben de gidiyordum ben. Şu manzaranın güzelliğine bak. Ben de onu dedim ya bugün. Onu dedim fabrikada. Siz dedim doğma büyüme burada olduğunuz için bu manzarayı takdir edemiyorsunuz. Öyle dedim bugün. Kelimesi kelimesine öyle dedim. Ayıp değil ya di verdim işte. Ya. Orada Demsi adında bir adam var. Evlere şenlik bir mev. Hemen kalktı oradan. Muni dedi. Moni manzara içinde para kesiyor mu sende? Ama sen de şunu kabul et ki Moni kazıkçının biri. Şşş, pencereyi kapatmıyor. Böyle konuşacaksan bari pencereyi kapat. O nasıl söz öyle? Bu burası mükemmel yönetilen, mükemmel işleyen bir site. Kazık atmasını iyi biliyor. Oradan 3 kaybedersin, buradan 5 kazanırsın. Bunu aklından çıkarma, ne? Bugün kasabaya indim alışveriş için. Ne? Ne ne ne ne dedin? Kasabaya indim dedim alışveriş için Ama buranın dükkanında her şey var mev. Gel şu bezelyelere bir bak Charlie Muni'nin bezelyeleri Tam bir sterlin aldı herif bizden Bir de gel şunlara bak Gel gel gel iyice bak Aralarında bir fark görüyor musun? Ee, i̇yi bezelye doğrusu şimdi İyi bezelye ya Hiçbir farkı yok herifinkinden Ama fiyatı neredeyse yarı yarıya Herif kazıkçının teki. Nasıl taşıdın buraya o kadar şeyi? Atlı arabaya koydurttum getirdiler buraya pekala. Sen ne diyorsun? Bunu sokar mı kapıdan içeri atlı arabayı? Onu ben de biliyorum. Onun için malları çalıların arasına koydurttum. Ondan sonra çitin üzerinden atlayarak birer birer getirdim hepsini buraya. İş çıkarmışsın kendine mev. Seni anlamasını anlıyorum ama böyle şeylere bir başlarsak mev. Biz alıyoruz şeyleri... kazık yiyoruz. Dondurma alıyoruz kazık yiyoruz. Doğru doğru dost doğru, bize kazık atmalarından hoşlanmıyorum ben Keşke söylemeseydin o lafı meğer Bana kim çıkıp da kazık atabilirmiş Hele sana Ben varken sana kim kalkıp da kazık atabilirmiş bu dünyada Ben kenarda duracağım, onlar kalkıp sana kazık atacaklara Olacak şey mi bu Yeter ki sen gel anlat bana her şey olduğu gibi Charlie de, Muni bana kazık attı, bezelyeleri fazlaya sattı Hemen karşısına dikileyim Muni'nin... ...Muni, Muni ...sen benim karıma kazık atmışsın... ...Bezelyayı fazlaya satmışsın... ...ben böyle şeylere katlanacak adamlardan değilim... ...bunu iyi bil İşte bu kadar... ...gel anlat bana birbir... Bir. ...vereyim ağzının payını Muni'nin... Önce otur da çayını iç... Evet evet, evet. sen beni yatıştırmaya çalış ...ama benim tepem atmış bir kere... ...kimsenin sana kazık atmasına izin vermem ben... ...ama her şeyin doğrusunu söylemek lazım... Burada da bir yığın kolaylıklar düşünmüşler şimdi. Ya, ya bedava mı konacağız bu kadar kolaylığa? Peki Charlie peki tepen atmasın. Bu köy olmasa biz ne yapardık Mev? Önce bunu sor kendine sevgilim. Bu köy olmasa biz ne yapardık? Seli Oktan kalkıp buraya ilk geldiğimiz gün... ...küçücük bir evimiz olsa dedim kendi kendime. Küçücük de olsa bir evin kaç para olduğunu biliyorsun Mev. Ama bir gün bakarsın... Evet ustabaşı olduğun zaman var mı bir haber o konuda? Usul usul bir şeyler geliyor kulağıma Seviyor musun bari yaptığın işi Seviyorum ya Seviyorum ne Burasını da seviyorum Düşünceli adam Muni Fabrikada da öyle dedim geçen gün Demsi'ye Muni düşünceli adam dedim Bu Demsi de kim oluyor kulağı <gülüyor> İyi dedin bu Demsi de kim oluyor yani Demsi e, Boksörmüş eskiden Demsi söylemediğini bırakmadım onu için Limon gibi suyumuzu çıkarır dedi Attı tutun mu için sövdü saydı Yok dedim Muni düşünceli adam dedim <gülüyor> Demsi işte söyler Onun gibiler tadını kaçırmasın senin. Tadımı kaçırmak <gülüyor> Beni bilmiyormuş gibi konuşma şimdi ne? O mu benim tadımı kaçıracak Ama üstelemedim Muni düşünceli adam dedim o kadar Ondan sonra şey dedim Boksör oldun diye dedim Peki o ne dedi o zaman Ağısı bozuk bir adam o mev İnan bana ama şimdi beni bırakalım ne Bırakalım beni Sen anlat bakalım nasıl iş bulabildin mi Hayır Bulamadım Charlie bulamadım İş bulma kurumuna gittim Ne iş yaparsın diye sordular Daktilo yazarım dedim Hem de nasıl Mev hem de nasıl Bana sorsunlar söyleyeyim onlara senin nasıl daktilo yazdığını Ondan sonra Steno biliyor musun diye sordular Hayır deyince Bu şehirde daktiloya lüzum yok bize steno bilen biri lazım dediler Peki ne dediler sana Mev Herhangi bir iş teklif ettiler mi Gururumla oynadılar Charlie Tabi reddettim İyi etmişsin güzelim Peki ne teklif ettiler sana Tuhafiyeci dükkanında Tezgahta çalışacakmışım Hiç sorma Charlie Öldüm öldüm bittim kar oldum Tuhafiyeci dükkanında Haklısın güzelim haklısın İnsan kahrolur tabi Charlie ben durumumuzu yükseltmeye çalışıyorum Senin de benim de ikimizin de Onlar kalkıyorlar bana bana tuhafiyeci dükkanında tezgahtarlık teklif ediyorlar İnsan ölür Deli gönlüm diyor kalk git bir şey söyle şunlara Yo yo yo Charlie yo gitme otur Ben söyledim onlara söyleyeceğim. İstemem teşekkür ederim dedim Bana teklif edeceğiniz bundan ibaretti yardımınıza ihtiyacım yok dedim Çıktım dışarı Mükemmel yapmışsın Mev Mükemmel yapmışsın ee, Peki Şimdi ne olacak Ne ne olacak Ne yapacağız şimdi Aa, bak, bak buraya geliyor gene Charlie Burnumuzun dibine geliyor gene Başlama gene Mev başlama gene Çok rica ederim Sana hiç yakışmıyor böyle sızlanmak Aferin benim kızıma Aferin benim kızıma Eline seni çağırıyor ben şimdi gider gelirim. Bir dakika sürmez sevgilim. Sen burada oturursun. Güzel güzel. Olmaz mı? Ne söyledi? O çok kibar konuştu adam. Bu akşam yüz numaraları temizlemeyi düşünüyor muydun diye sordu Rastlantıya bak ben de tam onu düşünüyordum Rastlantıya bakın dedim Ben de tam onu düşünüyordum işte İyi adamsın Charlie dedi Senden iyisi bulunmaz Buraya geleli bir ay oldu Charlie Yukarıya taşınma sıramız geldi de geçti bile Mr. Mooney ne dedi biliyorsun Sizin gibi yeni evlilerin ne ihtiyacı var dedi Ne bitmez balayıymış bu Ama mutluyuz burada biz Öyle değil mi mi Sıcacık yuvamızda Çayırın şu tatlı köşesinde, her yerden, herkesten uzak, baş başa. Hava kararmadan yüz numaraları temizlersen iyi olur. Ha, iyi, iyi olur da söz mü sevgilim? Şimdi gidiyordum ben de zaten. Şimdi gidiyordum. <Gülüyor> Çimen biçer alsak fena olmaz Mev Çimen biçer alsak fena olmaz Çimen biçer mi? Ne ilgisi var bizimle çimen biçerin? E, çevremizi güzelleştirmek için e, Çevremizi güzelleştirelim diyorum Hangi çevreden bahsediyorsun sen? Allah'ın çayırı burası E de olsa bizim çevremiz Mev Biçmemiz gerekir onları Otları dikenleri mi? Otlara bak adam boyu Burası birinci sınıf yer Mev Üç yıldızlık yer burası onu unutma Üç yıldızlık yer burası değil orası Yukarıdakilerin oturduğu yer Hakkımı çiğnetmem ben Merv sana bir hal oldu Bir hal oldu sana Çekinme anlat derdini Anlatacak bir şeyim yok benim İş bulma kurumuna mı uğradın gene yoksa Ama bu son Bir daha adımı mı atmam oraya adımı mı atmam? Kendime hakaret ettirmeye hiç niyetim yok Ömrümün sonuna kadar Elbette güzelim elbette Bugün ne iş teklif etti sana Herifteki cesarete şaştım ...kibar bir yerde oturan bir lady'ye... ...refakat edecekmişim. Öyle mi? Evet. Buraya bak dedim herife. Ben kibar mibar hiçbir lady'ye refakat etmem. Ben de kibar bir yerde oturuyorum. Üstelik ben de bir lady'yim dedim. Hem de nasıl, hem de nasıl. İşçileri gördün mü Mel? Gördüm. Ne yapıyorlar? Beton döküyorlar sevgilim. Yeni yerler açıyorlar. Bunlar işçi falan değil ki. Yukarıdakilerle mu ne? Hem de öyle, hem de öyle. Demek gönüllü olarak çalışmaya karar vermişler Karavan köyü karavan köy yapan işte bu ruh mev. İnsanın içi açılıyor mev. Bu ruhun şarlandığını görünce insanın içi açılıyor Moni böyle bir adam işte Ey gide aslanlar Ben de gidiyorum yanlarına Beni de gönüllü yassınlar Yok efendim yok o kadar uzun boylu değil Meev Otur oturduğun yerde Kiranı veriyorsun hem de avuç dolusu para Bir yandan da erzak diye kazık atıyor zaten Lütuf beklemiyoruz kimseden oh, Tabi Mev, tabi lütuf beklemiyoruz kimseden Bütün gün fabrikada çalıştıktan sonra Bir de el alem için bedava çalışamazsın Yok yok bu kadarı da fazla Çok doğru Mev, çok doğru Ben de Mr. Muni'ye öyle dedim zaten Bugün Muni ile konuştun mi ee, Şöyle ayak üstü Mev. Ne dedi ee, Espri olarak tabi Dalga geçicine gel de bize yardım et dedi Ben de başka işim olmazsa gelirim dedim Onun üzerine Umarım ki başka iş dediğin... ...bir an önce evinin çevresindeki otları biçmek olsun... ...dedi. Öyle mi dedi sana? <gülüyor> Şaka olarak tabi mi? Şaka olarak. Ben zaten bir biçer makinesi alacaktım kendime. Munide bahçe için bir kulübe dolusu araç gereç var. Onun çimen biçeri benzinle çalışıyor. Takı, takı takı takı takı kesmiş takı takı takı takı, takı kesmiş. Bedava takı takı çalıştıracak takı takı enayi arıyor besbelli. Dünyada müsaade etmem seni ezip posanı çıkarmasına. Ben de etmem. Oh, oh. Olacak şey mi o? Ama kabul etmek lazım... Herkesin çevresini temiz tutması hoş bir şey Yukarıdakilerin olduğu tarafı bir sen Herkesin çevresi ipek gibi çimenlik Ne kadar biçmeni istiyor senin Yani nereye kadar o istemiyor İstemiyorum ben istiyorum O sadece espri yaptı öyle Evin çevresi ne demek Gözün alabildiği kadar Allah'ın kırı İşte kırla evimizin arasında sınır çizeceğiz o kadar Yoksa kimse bana zorla bir şey yaptıramaz sevgilim Demsi'ye de onu dedim Geçen gün fabrikada Demsi mi Demsi ne istiyormuş senden Temsi, yani şu eski boksör. Evet, evet. Ne istedi senden? Eski boksör, sen buraya bak dedim. Benim babam birinci hapte Serhat'lerde vuruştu. Onu aklından çıkarayım deme. Neymiş senden alıp veremediği? Madalyalarını gösterdi. Senin bu madalyalarının değerini küçümseyecek değilim. Ama benim gece okulundan aldığım sertifikalar... ...senin madalyalarından daha üstün. Üstün olmasa da bazı şeyler için daha önemli dedim. Peki o ne dedi? Ne mi dedi? Şey... Küplere bindi Yumruğunu sıktı Burnuma dayadı yumruğunu Bunu görüyor musun dedi Bu yumruk sana dünyanın kaç bucak olduğunu öğreti verir dedi Peki sen ne yaptın bunun üstüne Ne mi yaptım ne yapacağım Hiçbir şey yapmadım Öfkelenip kendimi kaybedecek değilim ya Temsil dedim Herkes fikrinde serbesttir Renklerle zevkler tartışılmaz dedim sizin biri öyle değil mi Hem de ıspan tut Şimdi oturup arkasından çekiştirmek gibi olmasın O da insan Hepimiz insanız Ama o insan azmanı Görüşte şöyle ne, ne diye seninle uğraşıyor sebebi ne Beni ustabaşı yapmak istiyorlar ah, Charlie Charlie Erkeğim benim Evet ustabaşı yapmak istiyorlar Patron odasına çağırıp özel olarak görüştü benimle <Gülüyor> ee, Yanlış anlama ben seni istiyorum Ama sen Demsi'yle yine bu işten vazgeçersen Ben bir şey demem Demsi'yle yine işten vazgeçmek e, mi? Bana sorarsan Mev e, Patron Demsi'den korkuyor İstersen git önce Demsi'yle bir konuş dedi Sonunda iş senin oldu ama değil mi Charlie? E, tuvaletleri bir bitireyim e, İşi sana verdiler değil mi? Bir tehdit savurdu aklım durur Bir tehdit savurdu Tayfalarımı aldığım gibi gelir, senin ocağını söndürürüm dedi Ama ama işi kabul ettin değil mi Charlie? Ettim evettim, ettim, ettim Ah, yaşa sen Charlie, yaşa Beni nasıl mutlu ettin bilemezsin Bizi, bizi kimse durduramaz artık Charlie Köşeyi döndük Şemli'nin sokak aralarında benzetecekmiş beni Tayfalarını buraya getirecekmiş Daha neler söylediğine anmazsın Bu, bu gürültü ne Charlie? Şey Demsi, e, Demsi geldi Mev ha? Kapıda Bencereden uzak dur meyve Bizi görmezse nerede oturduğumuzu anlamaz Bütün evleri arar gene bulur Geldiler bağırıyorlar Yumruklarını sallıyorlar Ellerinde sopalar var hayfalarını toplamış meyve Ama korkacak bir şey yok Bu kadar boş ev arasında bizimki hangisi nereden bilecek oh, Charlie. Charlie ne yapacağız şimdi Çok kızgınlar hmm, Boya bak boya Bir doldu mu boyu daha da büyüyor hmm, bokstan da etmiş karşısındakilerin öyle dedi Bizim de haklarımız var Dağbaşı mı burası Yasalar var memlekette Değil. Muni göründü Gemsiğe doğru gidiyor Değil. Muni güruğun tam karşısında dikildi Elinde silah gibi bir şey var Evet Benzinli çimen biçenin kolu var elinde Şimdi tam güruğun içinde Yukarıda oturanlar da arkasında Şimdi tam karşı karşıyalar Demsi ile Muni Demsi bir şeyler diyor Muny cevap veriyor Birden birden Muny çimen biçenin kolunu fırlattığı gibi yere Dikildi Demsi'nin karşısına Elleriyle boğacak sanki Herkes orada hepsi Gönüllülerin hepsi Bırak Bırakme bırak bırak bırak tutma beni gideyim yanlarına İçime bir şeyler oluyor Bir anda durdurayım derbeki de Gidiyorum ben gidiyorum Gidiyorum Be. Yüzün kireç gibi olmuş Titriyorsun e, Hepimiz heyecanlandık tabi Başka bir şey değil Sinirlerin laçka olmuş oh, hayır, hayır hayır hayır olayın heyecanı başka bir şey değil Sinirlerim neden laçka olsun Benim mi e, İşte bak ellerime biraz titriyor e, Sırf heyecandan başka ne olsun be? E, Bu sinir titremesi değil bu heyecan bu Coşkunluk Korktun mu sandım sahiden Tersine hoşlandım zevklendim oraya gitmekten Demsi çekti gitti Defoldu Baktım buradan gittiler. Sen daha oraya varmadan gittiler. Gittiler kelimesi az Meyv. Sepetledik hepsini. Muni kaya gibiydi değil mi? E, ha hafif tertip bir şeyler oldu mev. E, çitin öte yanında. Öyle yumruklama falan değil. E, öyle işte itişip kakışma. Muni de itişip kakışanlar arasında mıydı? Yok öyle geride durdum mev. Dimdik. Ben de oradaydım. Demsi ile Muni'nin arasında orta yerde... İtişip kakışanlar da daha ufak çapta kimselerdi... ...böyle sıradan adamlar. Sen de itişip kakışanlar arasında mıydın? Üster ee, istemez dalga beni de oraya itmedi değil Mev. Ama belli belirsiz hani gittik geldik. Ama Muni'yi görecektim Mev. Gözünü bir an Demsi'den ayırmadı... ...bir an bile. Muni büyük adam Mev. Demsi hem gidiyor... ...hem dönüp dönüp bakıyor. Bana bakıyor Mev. Hırçın hırçın. Ha başladı gene ha başlayacak. Ondan sonra kırbacı yemiş it gibi... ...kuyruğunu bacağın arasına kıstırdı gitti. Ama asıl Muni'yi görecektin Mev. Gözünü bir an olsun Demsi'den ayırmadı. Ona çok şeyler borçluyuz Mev. Üstelik ne yaptı dersin? Ne yaptı? Kulübe götürdü beni. Sen, sen rüya gördün galiba. Hepimiz gittik Mev. Hepimiz gittik. İçerisi nasıl bir yer? Ee, ben dışarıdaydım girişe yakın orada İçeri pek girmedim Girmeliydin Charlie bu senin hakkın Hak filan meselesi değil de Mev ee, Senin anlayacağın ha, Aramızda kalsın Muni şöyle baş başa benimle özel olarak konuşmak istedi sanıyorum Ötekiler içeride bilardo kumar falan oynaya dursun Muni ete kevkiye benimle şöyle bir konuşmak istedi sanıyorum Ne konuştunuz Muni ile? Nereden tepeden her şeyden konuştuk Mev Bu siteyi nasıl yönettiğini anlattı adam İşe nasıl başlamış bir bir anlattı Tıpkı bir roman ha, Bir de hayatım şey dedi e, Kamptaki dükkandan yeterince alışveriş etme işine biraz gücenmiş Herkes haklarında serbest aa, Charlie aa, O da öyle dedi o da öyle dedi Haklarınızda serbestsiniz tabi Ama buradaki yüksek hayat standartını koruyabilmemiz için Biz seçkin ve kibarlar üç beş kuruş fazla para ödemeye her zaman hazır olmalıyız dedi Kulübe gitmemize izin verecekler mi Önemli olan o Tabi tabi izin vermez olurlar mı İzin vermez olurlar mı hiç Muni hem de çok istiyor oraya gitmemizi Ama onun da dediği gibi Çok pahalı orası Sizin gibi yeni evli gençlerin Yeni değil orası dedi Muni Tüp gaz almak için gittiğimde öğrendim Muni bizden genç Emin ol bizden genç Ama o bekar mı ev Mesela orada o bekar Kulübe gidebilsek iyi olurdu Ama düşünsene sevgilim ...para biriktirip de kendimize küçük bir ev alacak değil miydik? Vaz mı geçeceğiz şimdi bu niyetimizden? Yo yo, bu konuda seninle beraberim Charlie. Muni büyük adam. Demseye ne dedi biliyor musun? Bu sitede oturan herkesin güvenliğinden ben sorumluyum. Burada oturan herkes benim şahsi himayem altındadır dedi. Peki Demsi ne dedi buna karşılık? Boy yaptığını unutmayacağım Roy dedi. Demek ilk adıyla hitap etti Mr. Muni'ye. Onu tanıyor öyleyse ha? Ee, okulda berabermişler. Burada oturan herkes benim şahsi himayem altındadır Demsi. Gördün mü ne? Biz o parayı bunun için ödüyoruz işte. İyi bir yaşama standardı can güvenliği... ...kendi alemimizde yaşayabilmek. Peki şimdi ne yapacaklar Charlie? Fabrikada sen... Ustabaşı olmayı kabul edersen mi? Kabul edersen değil, kabul edince. Ha evet, ne bileyim... ...Demsi bir tehdit savurdu işte. Ne dedi söyle? Ne bileyim şey dedi işte... ...hiçbirimiz suratına bakmayacağız, boykot edeceğiz dedi. Ama fark etmez mi hep? Biz sessiz hayata alışız zaten senle ben. Ne fark eder? Ha? Onların taşları, sopaları, kemiklerimi kırabilir ama sessizlikten bana ne zarar gelir? Biz varız ya birbirimizle konuşacak. Önemli olan bu işte sevgilim. <Gülüyor> Neredesin sevgilim ha, Merhaba bey Dışarıda mıydın yürüyüşe mi çıktın Şöyle bir dolaşayım dedim Charlie ha, Dolaşmak iyi şey Charlie Sana bir şey söylemek istiyorum Ne istersen söyle sevgilim Ama önce şu tulumu çıkarayım sırtımda Güzel bir gündü değil mi Mev Neredeyse turistler de gelecek Startport'ta tiyatro görmeye filan Nasıl bugün güzel bir gün geçirdin mi Mev Bugün iş bulma kurumuna uğramadın değil mi? Üç ay içinde üretim yüzde beş artmış fabrikada. Seninle hala konuşmuyorlar mı Charlie? Onu da nereden çıkardın? Ama aldırmıyorum ki sevgilim. Sen varsın ya bana yeter. Onlarla konuşmak isteyen kim zaten? Peki öğle tatilinde molalarda ne yapıyorsun? Hiç. Dışarı çıkıp güneş banyosu yapıyorum. Tulumla sıkılmıyor musun? Sıcaktan hoşlanıyorum sevgilim. Biliyorsun sıcak iyi geliyor bana Ama senin hatırın için şimdi gidip çıkarayım sevgilim Aman pek uzağa koyma Charlie Tuvalet tıkandı Senin ki mi benimki mi Benimki Charlie Ne çıkar sevgilim Seve seve temizlerim Eve gelmek güzel şey mi Seninle karşılıklı oturmak Bu akşam yürüyüşe çıkalım mı birlikte Ya Demsi'ye rastlarsak Köye gitmeye lüzum yok kırlara doğru gideriz O tarafa gitmekten bıktım artık Öyleyse köye doğru gideriz bizde Merak etme sana laf attırmam sevgilim ben yanında oldukça hiç merak etme Charlie Çok iyi adamsın sen Charlie Çok iyi adamsın Sevgilim senin üstünde bir hal var bugün Sana Sana bir şey söylemek istiyorum Charlie Ama Üstümde bir hal mi var Yok sevgilim sende bir şey yok Otobüs beklerken laf atacaklar diye Korkumdan köye inemiyorum artık Burada her şey var mı Gel pencerenin yanına otur Kırabasını al. Kuşların sesini dinle Günler uzamaya başladı sevgilim Muni turistler artık yavaş yavaş sökün eder dedi Öyle mi? Muni mi konuştun? Dükkanda ha? Hayır buraya uğradı Charlie Buraya mı uğradı? Evet buraya uğradı Havuzda yüzdükten sonra Boynunda havlu buraya geldi Boynunda havluyla ha? Evet mayo ile Demek konuştu ha? E, turistleri filan söyledi e, Nasılsın bakalım Yalnızlık zor hacici kız dedi <gülüyor> Muni işte Herkese karşı samimi böyle Charlie Ben Ben Charlie Seni oka dönsek diyorum bazen Sen nasıl istersen Beni biliyorsun ben sana bağlıyım. İşim de zaten beni bekliyor orada Arkadaşlarım annem Nasıl, nasıl diyeyim Charlie Charlie Muni'nin İnsana hükmeden bir hali var Öyle sevgilim evet öyle Buradan gitmemiz lazım Charlie Senin ha? arzun benim için emirdir sevgilim Ama sana bir iş bulmamız lazım önce Kendimize bir ev almak istiyorsanız Çalışırım eğer... Charlie İş bulurum kendime Tuhafiye dükkanında Tuhafiye dükkanı sana layık yer değil sevgilim O da öyle dedi İşte gördün mü sevgilim Onun nasıl bir insan olduğu bu lafından da anlaşılıyor Nasıl teveccüh var bize karşı Teveccüh bu sevgilim teveccüh Mayasun üstünde gömlek Vardı Gördün mü Kampta tatil yapanlar Maya giyiyorlar Gömleğin önü göbeğine kadar açıktı Charlie Öyle mi Charlie Charlie Seni seviyorum Charlie Biliyorum sevdiğini Ben de seni seviyorum Oturdum burada Konuştum konuştum konuştum Charlie Her şeyi söyledim anlaşılan Sinirden olacak ya, Sinirli olmak için hiçbir sebep yok Mev İyi adam o iyi iyi Tuttuğunu koparan bir adam Mev Biliyorum Charlie biliyorum ha, Yapma sevgilim alayacak bir şey yok Seni oka dönsek iyi olacak Ama dönmek istemiyorum ne diye dönesin sevgilim ne diye dönesin Sonra ne dedi biliyor musun Bana daktil oluk teklif etti Kendi yanında ha, Daktil oluk ha Mev kendi yanında Evet Turist mevsimi yaklaştığı için daktilo ile yapılacak çok şey var. Mevsim boyunca sekreterim olur musun dedi. <gülüyor> Mükemmel havadis bu mev. Evet ama Charlie buraya getirmek istiyor yazıları. Buraya bana. E, onda bir sakınca yok ki sevgilim. Korkuyorum ondan Charlie. Hadi canım sevgilim onun hali öyle. Geldi buraya yerleşti kendi eviymiş gibi. E, i̇ş adamı o sevgilim. Ona daktilo olmak az şey mi? Buraya birkaç mektup getirirsem daktilo ile yazar mısın dedi İyi adam o mev Bize çok iyiliği var Haftalığı sekiz sterli Sekiz sterli mi mükemmel bir şey bu mev Sonra Charlie şey dedi Sezon artık başlamak üzere olduğuna göre Tuvaletleri temizlemene de lüzum yok artık dedi O bakacakmış Kendi mi Hayır bir çocuk bulmuş o bakacakmış Ya. Ama senin gene bu bölümün sağlık işleri amiri olarak kalmanı istiyor Güveni var sana Çerli. Sana güveniyor. Öyle dedi. Bir şeyi üstüne aldın mı yapacaksın sevgilim? Sevgilim, söyle Çerli. Turistler gelmeye başlayınca biz burada önemli kimseler arasına gireceğiz. Sen de ben de mevkimiz olacak. Öyleyse ise burada kalacağımızı söyleyeyim mi ona Çerli? Burada kalmak mı? Burada kalmak mı? Ha, o da ne demek sevgilim? Nereye gidiyorduk ki? Bütün gün gitmeyi düşündüm burada. Oh Charlie Charlie, oh Charlie Kendine gel sevgilim otur otur rahat et Şşş, Bak Diyor musun Muni bir orkestra getirmiş Herhalde sunuculuğu da kendisi yapacak Onda o kişilik varken ee, Yukarıdakiler kulübe gitmeye hazırlanıyorlar Ellerinde tenis raketi falan Maç yapacaklar galiba O tenis sahası Muni'nin eseri Muni de orada bizzat Gülüyor, şakalaşıyor. Raketi bir sallayışı var görmelisin. Raket oyuncak gibi kalıyor elinde. Gerçekten dev gibi bir adam Charlie. Dev gibi. Of. He, bir akşam kalkıp biz de gidelim oraya sevgilim. Katılalım sosyal hayata. Ne zaman istersen gelebilirsin dedi bana. Kocan yorgun olduğu zaman kalk gel dedi. <Gülüyor> İyi bir gün geçirdin mi Charlie? Her gün birbirinden güzel sevgilim Birbirinden güzel Ya sen sen de iyi bir gün geçirdin mi Şikayetim yok Charlie Elbette yok sevgilim hakkımız yok şikayet etmeye Evet hakkım yok şikayet etmeye Sevgilim Ne oldu yanaklarına Güller açacak sanıyordum yanaklarında Bilmem ki Seni oktan ayrılıp da kıra yerleştikten sonra Yüzünde güller Gözünde böğürtlenler bitecek sanıyordum Sağlıklı bir insan olacaksın diyordum kendi kendime Herhalde bebekten olacak Charlie Bebekten mi? Yo, ama neden bu hale getirsin bebeğimiz seni? Hep oturmak istiyorum Otur öyleyse ama güneşte otur Gözün kamaşsın ışığında. Her geçen gün biraz daha kuruyorum Charlie Bütün gün oturmaktan Oturdun mu bütün gün? Oturdum Kesinmelisin sevgilim Hadi güneşim parla pırıl pırıl Charlie Nedir güzelim söyle ne diye seli oku bırakıp da buralara geldik Şehirden kaçmak için mi ev Fabrika evlerinden Pis fabrikalardan Onun için geldik işte buralara Bu koncalar ülkesine Bizim de bir gün küçücük bir evimiz olsun diye Yüksek sınıftan insanlar arasında yaşayalım diye Yukarıdakiler gibi Evet ama eski yerimizde acaba daha mutlu değil miydik Anlamıyorum benim sevgilime ne oldu Benim sevgilim nasıl böyle konuşur Biliyorum yeterince yapacak bir şey bulamıyorsun burada ama e... Bugün mektup var mıydı daktiloda yazacak? Evet. Getirdi bir mektup daktilo etmek için. Hmm, o işte. Öğleden sonra uğradı. Mayo idi gene. Sıcaktan vıcık vıcıkta. Yeni bir turist gelmiş, onun karavanını yerine yerleştirmiş. Sonra da. haladan hmm, ne? Vakti olsa eminim giyinirdi. Hakkı yoktu o vaziyette gelmeye ter içinde. Konuşayım onunla istersen mi? Yok yo, yo hayır, hayır istemez. Konuşurum, konuşurum istersen. Yok yok böyle daha iyi. Mevsim bir geçsin hele. Yavaş yavaş sizi de artık kıdemlilerin arasında göreceğiz dedi. Oo, bu büyük haber sevgilim bize ettiği iyiliklerin sonu yok zaten. Ödüllendirdi bizi mi? Ödüllendirdi bizi. İyi bir komşu olmamızın karşılığını gördük işte. Başka ne dedi? Çocuğumuz olacağı için elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini söyledi <gülüyor> Şimdiye kadar da esirgemedi zaten Ben dememiş miydim sana Dememiş miydim sana Mel? Orada yer yok ki bize nasıl yer bulacaksınız dedim Ne dedi biliyor musun Çarli? ne dedi Oradakilerinden birine sepet havası çalarım dedi Ya Evet biliyorsun ya turistlerden birinin çocuğu yerleri kazıyordu Bütün aileyi uzaklaştırdı buradan İyi bir aile değildi onlar sevgilim iyi bir aile değildi Burada herkesin tadını kaçıranlar o tip insanlar zaten ee, İzin vermeyeceksin böylelerine Öyle bir tarafı var ki Charlie Hayır diyemiyorsun ona Hayır diye bir cevap kabul etmiyor Hayatta onu ileri götüren de işte bu sevgilim Önce ne istediğini biliyor Ondan sonra da gidip o istediğini elde ediyor Charlie O mektuplar var ya Evet mi? Bazen hiç mektup olmadığı zaman da geliyor Ama sen onun sekreterisin sevgilim Düşünsene elbette gelip Hiç konuşacak adam Hiç hoşlanmıyorum o adamdan Charlie Şşş, Yerin kulağı var mehev Ondan hoşlanman lazım değil Ama birlikte çalışman şart Biliyorsun ben hoşlanıyorum ondan Anlıyorum onu çünkü Onu nasıl idare edeceğimi biliyorum Kafasının içinden geçeni okuyabiliyorum İnsanlarla nasıl olunacağını biliyorum ben Zaten onun için bu mevkiye geldim ya Fabrikada Sevgilim sana söylemek istediğim bir şey var Sonunda oldu Ne oldu? Fabrikada tahmin ettiğim oldu Ne oldu canım söylesene Hani benimle konuşmuyorlardı ya he. Şimdi konuşuyorlar artık İnanmam Sahi mi? Ah oh, Charlie Boykot bitti İlk konuşan da kim oldu dersin ha Tahmin et bakalım Demsi mi? <gülüyor> Doğru tahmin ettin ah. İlk konuşan Demsi oldu Dedim ya insanlarla nasıl olunacağını biliyorum ben. Sonunda benim dediğime geliyor herkes çoğu kere. Demsi yanıma gelip hadi bakalım kuş sen kazandın dedi. Kuş mu? Öyle bir deyim işte adet öyle. Herkese bir isim takıyorlar. Kuşu nereden çıkarmışlar peki? Islık ee, çalıyorum diye herhalde mi? Senin ıslık çaldığını hiç duymadım ben. Ha Böyle şeylere farkında olmadan yapıyor insan. Torna tezgahında belki ıslık çalıyorum da haberim yok. Ama onlar farkında tabi. Her neyse boykot bitti Ona sevindim Charlie Şeytan tüyü mü var bende nedir Yeterince bekledikten sonra bütün engeller çözülüp gidiyor Gelip elimi sıkıyorlar sonunda Kim olsa sonunda gelip teslim oluyor Aldırma ondan sen ney Şaka ediyorlar Mesai arkadaşım onlar benim Bir şeye bak sen kuş Bak hele şimdi Ama kalbi iyi hepsinin Yüzmeye Neil. gelmişler Yüzmeye mi Yazla birlikte turistler de geldiğine göre Muni söylemişti zaten Gelir demişti Örni döner gelir demişti Örni de kim? Okuldan arkadaşmışlar Muni öyle demişti Örni ile ben kavga da ederim tartışırız da Ama kayıkçı kavgası bizimki Az mı gün geçirdik birlikte demişti Mayolarını giymişler Sıra şimdi turistlerde Yüzme sırası onlarda <Gülüyor> Belki ben de katılırım şimdi onlara Belki ben de katılırım Girdiler mi suya? Girdiler Demside hmm, de cüsse yerinde değil mi? Muni başka Bizim karavanın iki yanı şimdi turistlerle dolu Oğlanlar futbol oynuyor Çocuklar dersen helanın çevresinde saklambaç oynuyorlar ah, Olmayacak olmayacak Gidip konuşayım onlarla sevgilim Gidip konuşayım onlarla Şeytanın adını an demişler İşte geliyor Nereye geliyor acaba? Gazete okuya okuya geliyor buraya doğru e, Daktiloya çekilecek bir mektup getiriyor belki Akşam akşam ne diye getirsin Charlie? Şimdi ne yapıyor? Tuvaletlerin yanından geçiyor. Ha, yüzünü buruşturdu. Burnunu tıkadı şimdi. O benim kabaatim değil sevgilim. O işi çocuğa devredeceğini söylemişti. Şimdi çocukları azarlıyor. Şimdi geliyor mu bu tarafa doğru? Geliyor. Belki seninle konuşmak istiyordur mi? Usulca çıkayım mı dışarı ben? Yok yok kapıda zaten. Seni istiyor. Çıkar konuşurum ben de. Eli o Çıkar konuşurum. Evet. Evet en iyisi o Charlie Turistlere çok kızmış Mel. O tuvaletlerin hali bir rezalet Neden ötekiler değil de bu tuvalet böyle dedi Daha geçen gece temizledim dedim Onların peşinden koşmak yetmez Temiz tutmalarını sağlaman lazım dedi onlar sorumlu demeye getirdi yani Tuvaletleri temizleyen çocuk haftada bir kere uğruyormuş buraya Bir daha uğruyuncaya kadar hepimiz tipe olacağız dedi Peki ne yapacakmış şimdi Charlie? Bütün işi bana bıraktı mev, öyle dedi Bütün sorumluluğu sana bırakıyorum öylese dedi Ben de bırakabilirsiniz dedim Aldım üzerime sorumluluğu Bundan sonrası kolay Peki ne yapacaksın şimdi Charlie? Kesin tavrımı koyacağım ortaya sevgilim Bana bir yafta verdi buraya asmam için Ben de asacağım mev. ötesi yok Hele ortalık kararsın bir yol Gidip temizleyeceğim o helaları ondan sonra da yaptayı asacağım Sabah kalkınca herkes görecek Şimdi başka bir eve gitti Bir kızla konuşuyor Daha önce de görmüştüm bu kızla konuştuğunu Güzel bir kız Charlie Penceresinde bir daktilo makinesi var Kız şimdi kapıdan çıktı Bikini giymiş Muni şimdi kızı havuzdaki partiye götürüyor Kızın, kızın daktilosu var Charlie Havuzdakilerin sesi buraya kadar geliyor Dinle bak Temsil Hava bugün iyice sıcak meyve Öyle Geleceğin güzel annesi acaba nasıl bugün İyi Havada iyice ısındım ev Göreceksin makinelerin yağları eridi hep Konserve etler bile kokuyor Kırın ortasında fabrika bambaşka bir şey Yazları aynı fabrika değil sanki Buzdolabı olmadan olmayacak Et dayanmıyor hiç Şehrin içinde fabrikayı anlıyorum da Kır endüstrisi beni düşündürüyor biraz İyice düşündürüyor Bir damla soğuk su bulabilirsen bul Ah, akşamları sırtımda tulum Dar yollardan kıvrıla kıvrıla Geliş yok meyve Asıl o zoruma gidiyor işte Charlie. Söyle sevgilim Yok bir şey Kuyruğu görecektin meyve Karavandan geçilmiyor Sıkışık mıkışık muni hepsine yer bulmaya çalışıyordu Buraya başka bir karavan sıkıştıracak yer yok artık Bence de öyle Ay Olacak şey değil Daha nereye sıkıştıracak Sonra nasıl yetişeceksin o kadar işe Kabul etmem bende mi Zorla çalıştıramaz ya reddederim Dobra dobra söylerim ben de. Charlie. Bak, bak getiriyor bir tane. Kocaman bir tane. İçi ana baba günü çocuk dolu. Ha, onu sıkıştıramaz ki buraya. Ama dur bak. Haksızlık etmeyelim. Çetin oraya yerleştiriyor. Haksızlık etmeyelim orada yer var. Ama tuvalet ne olacak o kadar kişi. Üstelik bir de sıcak Charlie. Ha, artık herkesin nöbete koydum mev. Tuvalet nöbeti. İşler tıkır tıkır yürüyorlar. Ama dün sen temizledin gene. Adam hastaydı mev. Yeniler sökün etti Moni de başlarında Moni baya kahverengi öyle değil mi Charlie? Bikineli kız da yanında Ona sevindim işte Sevindim Charlie'ye O kız imkanı yok senin gibi hizmet edemez ona Mev İyi ki bulmuş onu Sevindim Takma şimdi kafanı ona Mev Eminim onu senin iyiliğin için yaptı Şimdi çocuk bekliyorsun ya Dinlendirmek istedi seni herhalde Adamın ne kadar düşünceli olduğunu sen de gördün kaç defa Mev o kızın daktilo filan bildiğini hiç sanmıyorum. Senin eline su dökemez o mev adım gibi biliyorum. Turistlerin gelmesi gitmesi bitmiyor. Arabaların gürültüsü. Hele, hele o veletler yok mu? Sabahtan akşama kadar vızır vızır etrafımızda. Ha, o... Yakında bizim de çocuğumuz olacak meyve. Ay istemiyorum istemiyorum. Yapma sevgilim, yapma güzelim. Yakında her şey düzelecek. Hele bir kış gelsin. Hele bir kış gelsin. O zaman bak nasıl her şey yoluna girecek Çocuğumuz doğsun bir kere Ondan sonra yukarıdakilerini oraya geçeceğiz Biraz zor geçeriz Hiç merak etme bize söz verdi Bugün duydum o bikinili var ya Kışı da burada geçirecekmiş Sahi mi? Hı hı. Önümüzdeki hafta yukarı taşınıyormuş Önümüzdeki hafta mı? Biraz erken değil mi? Muni yer bulacakmış ona Önce bize yer açması gerekir Upuzun bir kış geçirdik burada Hem de nasıl ama işte o kızı yerleştirecekmiş oraya. Bütün bir kış bana demişti ki. Şimdi anladım ne? O kızın ki tek kişilik karavan. O zaman olur. Ufak tek kişilik karavan. Kızın normal boyu karavan ihtiyacı yok. Tamam o zaman olur. Moni bize hiç öyle şey yapar mı ne? Senin kalabalık yüzmeye gidiyor işte. Evet demsi. Pencereden çekilme. Demsiyle arkadaşlar Önce yüzecekler sonra da içmeye gidecekler Daha sonra da gelsin kahkahalar gürültüler kapımızın önünde Onlar bizimle alay etmiyorlar ki Mev, Bizimle alay etmiyorlar ki Bu saygısızlık Canlı Bir insana bu saygısızlık Saygısızlık değil Mev, Saygısızlık değil Bugün aynı şeyi patrona da söyledim saygısızlıktan değil dedim Patrona da mı söyledin? Şimdi sana da anlatacaktım zaten Patrona da mı söyledin? Ne söyledin anlatsana Fazla bir şey demedi şöyle bir gel bakayım Bunu söylemek benim için çok zor o Otur şöyle dedi Çok kibar bir adam bizim patron Bak dedi yaptığın işten memnun değilim demek istemiyorum Neden memnun olmayacakmış? Değil zaten memnun adam memnun Söyledi zaten memnun olmamak diye bir şey yok öyle bir şey yok ...ama acaba buraların havasına tam intibak edebildim mi diye sordu. Şimdi her şeyin doğrusunu söylemek lazım Mev. Belki de gerçekten uyamadım ben buraların havasına. Öyle ya, belki de uyamadım. Her yerin kendine göre değişik bir havası var. Saygısızlık da ne ilgisi varmış bunun Charlie? Güldüm Mev. Patron bunu söyleyince açık açık... <gülüyor> ...diye güldüm. Ama patron hayır deyip kesip attı. Bu saygısızlık dedi. Peki sonra ne dedi Charlie? Sonra ne yaptı? Şey dedi, yani... Şimdi adamın hakkını çiğnemeyelim. Mev şey dedi. Yani bir süre için yani bir deneme olsun diye şimdi bunu şimdi bunu kendine dert etme Mev. Hani doğruya doğru iriye iri strateji çekeceğini söyledi beni usta başılıktan. çekmek mi? Charlie, sen ne söylüyorsun kuzum? Strateji çekmek dedi başka bir şey değil. Ben saygısızlık söz konusu değil. Bakın görün benim yerime gelene de aynı şeyi yapacaklar dedim Senin yerine gelene mi? Kimi getirdiler senin yerine? Benim yerime mi? Koca Demsi'yi getirdiler Koca Demsi ha? Patron çağırdı odaya Koca Demsi'yi Şimdi her şeyin doğrusu Koca Demsi çok iyi davrandı Charlie'nin hiç kabahati yok dedi patrona Burada yeni olduğumu, buralara daha alışamadığımı Bu bölgedeki insanların bizim geldiğimiz yerdekilere benzemediğini söyledi ah Charlie, ayakta duramayacağım Sana ne oldu sevgilim? Ne oldu senin yaşama gücüne yapma Öyle Seli Okal dönmekten falan söz etme Yoksa sahiden dönmek istiyor musun Seli Ok'a Cihar'le Bugün sessiz sakin bir gece geçirelim yuvamızda aş başa Yalnız senle ben Bu gece hiçbir yere çıkmayalım Dün gece de hiçbir yere çıkmadık Gene çıkmayalım Oturalım yuvamızda güzel güzel Kazadan gürültüden uzak Elimizdeki bu hazinenin değerini bilelim Mev Elimizde bu yuvamız var ya sen ona bak Hem sessiz hem emin Emin olabileceğimiz tek şey bu yuvamız işte Onun için de bu niye teşekkür etmemiz lazım Sesler havuzdan geliyor Kışın sessiz olur gene Kışa artık gideriz oraya doğrusu Elbette bizi seve seve kabul ederler hem o zaman biz de artık yukarıdakilerin olduğu yere taşınmış oluruz zaten Çekil lan oh, Muni'nin öfkesi üzerinde bugün Sıcak başına vurmuş gene Çalışıp terledi mi hep bozuk çalar. Öyle mi? Evet Sen daha iyi bilirsin tabi Daktiloluk günlerinden daha iyi tanırsın onu Seni gerçekten seviyorum Charlie Göğsümü kabartıyorsun be Övünüyorum seninle Durmadan yenilerini getiriyorlar Hepsini nereye yerleştirecekler aklım almıyor Charlie Gerçekten almıyor İsterlerse çepeçevre sarsınlar evimiz Gitsinler hepsini çepeçevre Aldırma Mutluyum ben Charlie Mr. Mooney geldi seni istiyor e, Beni mi istiyor Evet Charlie seni istiyor e, bir Görüşelim bakalım Herhalde nöbet cetvelini konuşacak Charlie? Her şeyin doğrusu Hamal gibi çalıştı adamcağız Durmadan dinlenmeden Sabahtan akşama kadar bir haftadır Yer demeyeyim gök demeyeyim bilemiyorum diyor e, Karşıda dersen bir karavan dolusu yabancı Neredeyse oynatmak üzere Hepsi yabancıymış Kadın çocuk bir karavan kiralayıp Buraya kadar gelmişler Shakespeare seyretmeye e, Yok santim yer yok karavanı koymaya Üzücü Yürek parçalayıcı bir manzara M Moni bana bıraktı Yani öyle zorlama falan yok ha ama iş iştir Sonra yakında doğum yapacaksın Burada çocuk nasıl büyütülür diye düşünüp duruyordum ben de zaten Sonra iş iştir Kalkıp da kendi ülkelerinden buraya kadar gelmişler Yani isterseniz dedi Bize bıraktı Önümüzdeki Eylül'e gene Seve seve aynı yeri size verebilirim dedi Charlie Yani bu yeri boşaltır mısınız dedi Öyle zorlama falan yok ha Yeri boşaltır mısınız dedi Yabancılar yarın matineye yetişeceklermiş Muni, yarın sabaha kadar mühlet tanıdı bize. Karavan adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Peter Terson, Çeviren, mikrofona uygulayan ve yöneten Nüvit Özdoğru. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Maeve Tjenpar, Charlie, Erhan Abir. Biz Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.